Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese günaydın Günaydın Şimdi tabi bizim programımızın e, bitmek bilmez konularından bir tanesi e, termik santral meselesi Bugün de e, Bartın'da e, Türkiye'nin e, en yüksek katılımlı e, davalarından bir tanesi termik santral mücadelesi ee, bir de zannedersem e, Amasra'da yarın e, bu evet. santralin yapılacağı yerde bir bilirkişi incelemesi de olacak ve oraya da bir çağrı var. Evet. Şimdi Bartın bu Amasra'da e, epeydir bu termik santrala karşı mücadele sürüyor. Bununla ilgili e, ÇED raporlarıyla ilgili e, daha önce e, bir takım gelişmeler yaşandı. E, bütün bunları aslında şimdi telefon hattımızda Bartın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan 60 var ee, Biz şimdi ondan dinleyeceğiz ondan Aslında dinleyelim. bu e, Dava ne davası Ve yarın e, Bartın'da gerçekleşecek olan Bilirkişi keşfi neyin keşfi Şimdi Erdoğan hocaya e, Soracağız bütün bunların hepsini e, Hoca Hatta galiba Evet buradayım Günaydın nasılsınız Günaydın. Günaydın. Nasılsınız çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz sağ olun teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ben teşekkür ediyorum ee, Şimdi isterseniz bu e, yarınki bilirkişi keşfi ee, belki biraz tarihsel sürecinden e, başlayarak da konuşmaya e, girebiliriz e, Nedir bugüne geldiğimiz aslında Türkiye'nin en büyük en geniş katılımlı çevre davalarından bir tanesi e, Bartın'da Termik Santral'a karşı verilen mücadele Neydi bu ne zaman başlamıştı isterseniz öyle başlayalım Evet e, 2019 davacıyla dava açtık onunla ilgili bir keşif bu aslında Amasra herkesin bildiği Amasra, e, Bartın'ın ilçesi tarihsel anlamda, kültürel anlamda ve doğal anlamda çok önemli değerlere sahip olan Amasra ilçesinde 2009 yılından beri bir termik santral yapılmak isteniyor. Biz ona hep karşı geldik Bartın'da yaşayan, Amasra'da yaşayan insanlar olarak. Mücadelemizi sürdürdük, Bartın platformu çatısı altına sürdürdük ve birkaç kere bu termik sandalyeleri diyorum hı hı. iptal ettirdik, yani çet süreçlerinde iptal ettirdik, çevre düzeni planlarında bu termik sandalye yer almasını engelledik bu süreçlerde. E, fakat en son 2014 yılında bir tekrar bir çet e, raporu hazırlanmıştı, ona da biz 42 bin direkçeyle itiraz ettik. O da bir rekordur. Evet. 40 bin insan ayrı ayrı dilekçeler topladılar ve itiraz ettiler bu çet raporuna askı sürecinde 15 günlük askı sürecinde ondan sonra bu rapor rafa kaldırıldı. Daha öncekilerin akıbetine uğradı aslında. Fakat bir buçuk yıl sonra özellikle bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yani ortalıkta biraz biliyorsunuz belirsizleşmişti ne oldu ne gitti. Bir şekilde siyaseti devreye sokarak bu şirket yapmak isteyen şirket siyasetle birlikte ikdara daki kitabın içindeki ortakları bilimi bilemiyorum işbirliği yaptığı kesimlerle birlikte bu çet raporunu e, raftan indirdi ve anında onayladılar. Hı hı. Bakın ki daha önce çe bu çet raporu biliyorsunuz ya yani bir yatırım yapılmadan önce e, çevreyine gibi etkileri var. Bu araştırılıyor. Olumsuz etkileri daha önce bunlar tespit edilmişti ve bu termik buraya yapılamayacağı önceki çet raporları iptallerinde belirtilmişti. Evet. Ama bu sefer onayladılar işe bakın ki ondan sonra da çevre düzeni planında Bartın Karabük Zonguldak çevre düzeni planında böyle bir termik santrale yer verilmemişken şirket daha önce başvurduğu halde reddedilmişken böyle bir termik santral burada Amasra'da yapılamaz denmişken o arada bir ay içinde O çevre düzeni planına da bunu işlediler hı hı hı. O evet. açıdan böyle bir süreç oldu İkisi bir arada oldu 2016 yılının Eylül-Ekim aylarında evet. Ve biz de Batında yaşayan insanlar masada yaşayan insanlar Bir aylık bir şey süreci vardı Dava süreci vardı 2 iki, iki aylık pardon O süreçte 2019 davacı. Daha çok da olabilirdi aslında. Hı -hı. Çünkü insanlar davacı olmak istediler. Bu evet. bir bir davacı olabilmek için bir vekalet vermeniz lazım avukatlar. Bunun noterde yapılması lazım. Bu da belli bir bedel. Hı -hı. Tabii. Hı -hı. Yani yoksa belki de 10 bin davacıyla bu davayı açacaktık. O kadar ist istekli insan vardı. Hı -hı. Ama gene de 2019 davacı da bu davayı biz açtık. Hı -hı. 2016 yılın sonlarında bu dava açmıştık. Evet. Aslında çok geniş anlamda hem Bartın'da hem Amasra'da görüyoruz ki bu bu termik santralığa karşı e, yurttaşların tepkisi var. E, evet. Yani hemen hemen herhalde isteyen kesim e, yok gibi diyebiliriz değil mi? ...tabii yani burada Bartın'da Amasla'da yıllar içinde herkes termik santralin ne olduğunu, hmm. çevreye ne gibi etkili olacak, insanlara ne gibi etkili olacak, Bartın'ın Amaslanın ekonomisine ne gibi etkili olacak, Amaslanın turizmi özellikle Amaslan turizmini nasıl etkileyecek, olumsuz etkilerini çok iyi bildiği için insanlar hmm. e, bu termik santralı istemiyorlar. ...birçok kez işte çevre çevre için halk katımı toplantıları oldu, binlerce insan katıldı ve bunu Portus etti. Hiçbirini yaptırmadı bu halk katımı toplantıları yani. E, ee, bu kadar insan, yani demokrasiden bahsedilen bir ülkede, halkın iradesinden bahsedilen bir iki darın var olduğu ülkede, halkın iradesi ne yazık ki yok sayıldı. Bürokratlar e, biraz da siyasilerin devreye girmesiyle chat, chat, bu chat raporunu olumlu olarak sonuçlandırdılar yıllar sonra. Daha önce iptal ettikleri raporu. Defalarca rapor. iptal ettik <gülüyor> evet, dediniz evet, bile değil evet, mi? evet, evet. Evet. evet. Bir de şimdi termik santrallerin genel zararlarından bahsediyoruz. Şimdi Amasra'ya has bir takım özellikler de var. Hı -hı. Sizin özellikle vurguladığınız değil mi hocam? Onlar nedir? Yani havasıyla ilgili evet. yani bir termik santral yapılırsa eğer bölgede yaratacağı zararla ilgili bir takım ayrıntılar var. Onları anlatabilir evet. misiniz? Ya şimdi çok zararı var bakınca ama birkaç tanesini anlatabilirim. Tabii. Bunlardan biri inversiyon olayı. Çünkü bu termik yapılacağı yer denizin kıyısında ama arkasında bir dağ var Burada genellikle bu inversyon denen Tabi teknik bir terim benim alanım değil Orada deniz yüzeyinin sıcaklığıyla kara yüzey sıcaklığından farklılaşan Oluşan bir sis var O sis yani basitçe anlatmaya çalışıyorum O sis kentin üzerine Amaslan'ın köyün bu termik yapılacağı alan üzerine Senenin yaklaşık 150 günü kapanıyor Böyle hmm. bir durumda e, böyle bir durumda oradaki termik sandalına çıkacak gazların atmosfere değil de o sisle birlikte yeryüzüne ineceğinden bahsediliyor ve buna benzer bir olay 1950'li yıllarda Londra'da olmuş bir gezi 3-4 bin insan ölmüş. Hmm. Bu gibi bir tehlike olması yani böyle e, akut, yani bir anda olabilecek bir tehlike hmm. söz konusu ama aynı zamanda burada basit bir şey söyleyelim. Burada milyonlarca ton kömür yakılacak. Bu kömürden çeşitli gazlar çıkacak. Bu gazlar kükürt, azot, karbon gazları. Kükürt ve azota ee, belki önlem alınabiliyor belli bir ölçüde %90 %97 seviyesine filtrele biliyor ama karbon gazlar olduğu gibi çıkıyor. Bunu önleyen bir sistem yok. Yani bu termik santral Amasya'nın Bartın'ın havasını da oksijenine de ortak olacak. Temiz havasını da yok edecek. Evet. İnsanlar bugün oraya turizm için, temiz hava için geliyor deniz için geliyor Hı -hı. ve deniz kirlenecek. Oradaki deniz Balık için geliyor. Amasya salatası için geliyor. Oradaki balıklar zarar görecek. Yaşam ortamları zarar görecek. Tarım alanları da alınan bir tabii tabi. ki. Evet. bu tabi tabi salataya katılan yüzlerce çeşit ürün var. Ee, bir tarım ürünü var. Çeşitli dönemlerde Amasya salatası çok ünlendi zaten. Hı hı. O, o salatayı o ürünler zarar görecek. Bu gazlardan, tozlardan zarar görecek. Ama hepsinden önce benim konum ormancılık alanda çalışıyorum. Evet ben de tam onu soracaktım. Kuru, külleri için hektarlarca yüzlerce hektar bir sahanın orman alanının, saf orman alanının, doğal orman alanının yok edilmesi söz konusu. Yani hem kesilmek de, suretiyle evet. hem de santralın yaratacağı kirlilikle birlikte değil mi? Santralın yaratacağı kirlilik, e, birlikte, Tabii, santralin kirlilik binlerce hektara etkileyecek. Binlerce hmm. orman etkileyecek. Evet. Ama birebir yani bu kül deposunun yapılabilmesi için yüzlerce hektar saha da e, kesilecek. Evet. Yani tamamen düzlenecek e, ve kül depolama ayrılacak. Yani bu doğal orman bunlar bizim doğal ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu kestane kayın Gürgen ormanları bunlar meşe ormanları karışık ormanları ve bunlar yok olacak. Ve bunlar işin tuhaf tarafı çet raporunda ön izin verirken orman bakanı aslında orman genel müdürlüğü başta buna izin vermiyor. Bir i̇ptal sebebi de oydu 18 Eylül 2003, tarih, 2003 tarihinde 2013 pardon. Ama ona rağmen Bakanlık ön izniyle Bu süreçte e, Bir ön izin veriliyor ama O verilen ön izin bu kül ha, Kül barajını etkilemiyor ya o, o yok bu ön izinde Sadece hmm. Termin Sandor'un oturacağı alan var evet. Ve Bu anlamda bu Termin Sandor'un etkili Ormanlar olan etkileri de düşük düzeyde değerlendirilmiş durumda Yani kül hmm. barajı değerlendirmemiş durumda Diğer testleri değerlendirmemiş durumda Bunun gibi hukuksuz Yani bu kararın alınmasında ee, gerçekten dikkat edilmeyen hususlar da var Biz mahkemenin işte bunlara dikkat etmesini bekliyoruz Hem o inversiyonu hem çevre yetkilerine Hem yok olacak orman alanlarındaki yetkinin Göz önüne alınmamasına bu izinler verilirken Onların mahkeme tarafından yani dikkate alınacağını bekliyoruz Yarın da işte bunun için e, bir keşif ekibi geliyor Çeşitli üniversitede bilim insanlarından oluşan bir ekip gelecek Mahkeme heyetiyle birlikte bu sahada gezecekler ve işte bizlerin de çeşitli soruları olacak yani zaten iddianamede var bunlar yani bizim daha doğrusu bizim açtığımız davada var bunlar yanlış ifade ettim. O, onlara ek sorularımız da olacak onların cevaplarını arayacağız yani chat raporunda birçok şeyin cevabı yok birçok şey ee, üzeri şey belirsiz bırakılmış. Sadece kurumlar şunu yapmışlar çet raporunda olumlu bulunurken ya bizim için şu şu şu tehlikeler vardır ama diğer kurum buna ses çıkarmazsa biz de ses çıkarmayız şeklinde kurum hmm. görüşleri hmm. Aslında batırsanız bu çet raporunda Bartın Üniversitesi'nin, Bartın Belediyesi'nin, Amasra Belediyesi'nin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ve başka devlet kurumlarının da olumsuz görüşleri var. Yani bunlar bunlar bunlar varken bu ter misantri kurulamaz görüşleri Buna rağmen dikkate alınmadığı tabii şey var. Ee, bundan öte daha önce burada yine bu termik santrali bir parçası olduğu söyle bir lavvar tesisi var. Kömür yıkama tesisi diyelim basitçe. Hı. İşte bununla ilgili bizim ve kazandığımız bir dava var. Zonguldak e, idare Mahkemesi'nde. Biz kazandık. İdare bunu e, temiz etti, Yukarıya gitti. Danıştay'a gitti ve Danıştay'ın çok güzel oy birliğiyle almış olduğu bir karar var. Diyor ki bu termik santral buradaki kül barajı buradaki lavvar tesisi buradaki liman liman da var bu şeyde ama ayrı bir çet görüldü bunun ayrıca şey, liman bağlantılı tabii, mı termik santrale taşıma yani, için tabii ki tabii taşıma için yani Bunlar her ne kadar burada bir üreteceğiz, termik santralde yakacağız ama sırada diyorlar fazlasını da limandan satacağız diyorlarsa da ...bu aslında yetmiyor o ürünü burada... ...böyle bir yetecek kömür yok... ...bırakın satmayı... ...termiş altına yetmiyor bu kömür... Hmm. ...onlar böyle derken aslında liman... ithal kömür getirmek amacıyla yapılıyor... ...ayrı bir çet süreci yapıldı... ...işte Danıştay şöyle bir karar aldı... ...dedi ki bu dedi liman da... ...buradaki Lavar Tesisi de... ...buradaki Kül Barajı da... ...buradaki Termisan'da bunlar bir entegre projedir... Ve birlikte değerlendirilmelidir. Bunlar için yapılacak olan chat süreci de birlikte yapılmalıdır. Ayrı ayrı chat olmaz diye Danıştay kararı var. Yani Danıştay'ın bu kararı varken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zaten bu chat raporunu onaylamış olması büyük bir... E, desem, artık, evet. desem, ama ne yazık ki bu, bu şekilde gündeme gelmiyor. Yani bu çok bir şekilde gündeme gelmesi lazım. Bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararlarına idari kurumlar uymak zorundalar. Ama yüksek bir mahkemenin, Danıştay'ın aldığı bu karara da uymuyor idare. Evet, maalesef. Peki e, bir ara verelim. Kısa bir ara. Evet. E, aradan sonra e, Bartın konuşmaya devam ediyoruz. Tamam oldu. Teşekkür ederim. I want to be happy And I love her too. My baby and she clings to me radyoda Ekonomi Ekoloji programında Bartın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan Atmış ile e, cuma günü e, Bartın'da gerçekleşecek termik santral mücadelesine karşı çet davasında bilirkişi keşfi var. Aslında Bartınlılar Herkes davet ediyor bu bilirkişi keşfine katılmaları için davamıza sahip çıkıyoruz sloganıyla. Programın ilk yarısında konuştuk aslında bu termik santralın geçmişini ve mücadeleyi. Ama tabii bölgenin aslında bütün o Bartın, Amasra, Zonguldak belki biraz daha yukarıya doğru çıktığımızda ee, İğneada e, Aslında o bölgenin de Dertleri e, bitmiyor Termik santral yanında işte Filios Vadisi'ne yapılmak istenen geniş bir liman yine orada termik santrallar sanayi siteleri yapılmak isteniyor ve tabii son birkaç yıldır yine ülke gündeminde yer alıyor 3. Nükleer santralin İğne Adaya yapılması meselesi hocamız da zaten uzmanlık alanı ormancılık olduğu için hocam sizin de bulunduğunuz yere yani aynı hinterland içinde bulunduğu için bunu da biraz konuşalım istiyorum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün 3. nükleer santralla ilgili çalışmaları da başlıyoruz dedi. Ee, biraz buranın öneminden ve buraya nükleer santral yapılırsa neler olabilir konuşalım istiyoruz. Evet şöyle e, tabi İNA'da teşke şu anda İstanbul Üniversitesi'nden sevgili dostum Prof. Dr. Doğan Aytolmay buna cevap verse. Kendisi e, o alanda evet. çalışmaları var ama... Yani basitçe söyleyeyim, burası çok değerli bir orman, Longoz ormanları, yani su basar ormanları. Hı hı. Ee, yani Türkiye'deki belki bir iki alandan biri ormanlar açısından tabii konuya yaklaştığımız zaman. yine evet. sadece e, nükleer santral değil termik santralle de gündeme gelmişti. Doğru. Bunlar hepsi yani ülkemizde yapılan e, işte öz, enerji planlamasındaki yanlış tercihlerin sonuçları. Enerji planlaması. Dünyada ne yöne gidiyor? Bizde ne yöne gidiyor? Tamamen ters yöne gidiyor. Biz biraz Çin'e yakınız herhalde ama Amerika'dan İngiltere'de. Avrupa'da artık termik santraller, nükleer santraller enerji üretim için bir çözüm değil. Bunları artık yapmamayı tercih ediyor. Hatta olanları da kapatıyorlar. Hmm. Almanya'nın 2050 hedefi yani oradaki Enerji Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın hedefi 2050'de enerjinin %100'ünü yenilebilir enerjiden, güneşten, rüzgardan sağlamak ya da biyokütle enerjisinden, dalgadan ya da yeni bulunan teknolojilerden ama yenilebilir enerjilerden sağlamak ama biz ne yazık ki bir tane yetmez diyoruz. Yani çok aslında belki 50 yıl önce nükleer santral yapılmış olsaydı bir şey demezdim yani o zamanki dünya koşulları diğer şeyler ama şu andan sonra artık yani seçenekler varken, elimizde seçenekler varken o seçenekleri kullanmayıp, yeni teknolojileri kullanmayıp yani eskilerinde yani 50 yıl, 100, 70 yıl önce de kalmış termik santral gibi çözümlerde, nükleer santral gibi çözümlerde kalmamız Gerçekten düşündürücü, neden onların terk ettiği teknolojileri biz yapıyoruz ve e, ülkenin en güzel yerlerine yapıyoruz. Ülke zaten güzel, her tarafı güzel ama bunu neden yapıyoruz? Onlar bunun olumsuzluklarını görmüşler, etkilemişler ve bunlara alternatif yeni seçenekler oluşturmuşlar ve bunları tercih ediyorlar. Biz niye onların terk ettiklerini yapıyoruz? Bu bir soru işareti. Biraz evet, acaba daha karlı olduğu için e mi? E e tabii, yani <gülüyor> daha karlı olmaktan öte biraz da uluslararası... Lobiler bu teknolojileri evet. elinde buldu. onlara yatırım yapmış lobiler. Onları Türkiye gibi üçüncü dünya, rahatlı üçüncü dünya isteyebilir mi artık bu tercihleri gördükten sonra evet. ülkemize ne yazık ki. Çünkü Hindistan'da da, işte Bangladeş'te de, Çin'de de bu tercihleri görüyoruz. Yani bir an önce enerji lazım, sanayi geliştirmemiz gerekiyor. Enerji lazım, Enerji de eski teknolojilerden sonra. neden onu yapıyorsunuz? Önünüzde farklı seçenekler var Ve denildiği gibi artık Bu teknolojiler o kadar da pahalı değil Artık evet. çok onlarda da Çok ekonomik rakamlara ulaşıldı Dağmanlık rakamlara ulaşıldı Bunları tercih edelim Yani kalkıp da Kötü kömürü yer altında kalmış olan Kötü kömürü yani 1000 bin kalorilik bin 1500 kalorilik mesela bizde Karaman'da şimdi Karapınar havzasında O evet. söz konusu Yani niye o kömür yıllarca biliniyor da Yeni keşfedilmiş gibi biz bunu evet. alıp e, enerji üreteceğiz, termik sanatları kuracağız diyoruz ki. Yani zaten tercih etmiyor. Antebu da görülmemişti. O orada duruyordu. Kalkıp da o Konya Ovası'nı mahvetmenin Kara, Pınar'ı mahvetmenin Karaman'ı mahvetmenin anlamı ne? Ya da ithal Kömür'le bütün İskenderun'dan Adana'ya kadar olan sahilleri İzmir Aliağa'yı, Biga'yı Çanakkale'yi, İnar'da'yı ya da Zonguldak Filyos'u Çatal Ağzı'nı Amasra'yı Sinop Gerzi'yi ithal Kömürleri getirerek Liman kentleri bunların çoğu deniz hmm. kenarı zaten buralara gemilerle getirerek bir başkasının yer altındaki kömürünü kalkıp burada yakarak bizim havamızı, doğamızı, toprağımızı yok etmenin anlamı ne? İşte bunları anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tercihleri yapan siyasetçiler ve bürokratların e, acaba ne kadar toplumsal düşündüklerini sorguluyorum. Toplumu düşünüyorlar yoksa daha farklı kısa vadeli hesapları mı var kendileri için? Onları düşünüyorum. Evet. biz de anlamakta anlamakta zorluk çekiyoruz. çekiyoruz. Evet. Ee, peki e, isterseniz e, süremizde e, azalıyor gibi e, tekrardan bu Bartın'a e, dönecek olursak e, şimdi yarın gerçekleşecek olan bilirkişi keşfi e, nerede gerçekleşecek e, kim bu gelecek olanlar neyin keşfi yapılacak belki biraz e, ondan bahsedelim. E, belki e, bölgede bulunan veya hala gitmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir biraz onlara da e, yol gösterici olması açısından. Tabii bekliyoruz. Hepsini bekliyoruz. Bölgede bulunan, İstanbul'dan, Ankara'dan gelip görmek isteyen dostlarımız zaten var. Ankara'dan, Hı -hı. İstanbul'dan dostlarımız iletişime geç Onlar da gelecekler ama Bartın'dan, Amasra'dan, şu an bizim inkumu beldemiz var. Orada birçok insan gelecek. Biz de Bağırtın'dan, Amasra'dan ve İnkum'undan minibüsler e, arkadaşlarımız e, organize ediyorlar. Hmm. Dolmuşlar organize ediyorlar. Yani hareket edecek ücret servisler organize ediyorlar. Onlar yeter ki oradaki anonsları, duyurları izlesinler. Yani yarın sabah 10 buçuk gibi e, genelde kalkacak bu Amasra'dan, Bağırtın'dan ve İnkum'undan araçlar oraya özel araçlarıyla gelebilirler. Biz tarla ağzı köyünün limanına gideceğiz öncelikle hmm. orada bekleyeceğiz çünkü bu keşif ekibi Zonguldak'tan gelecek Zonguldak İdare Mahkemesi'nin keşfi hmm. saat 11'de diye bildirmiş ama belki oradan hareket 11'dir ama biz kendimiz bazı oradaki tarla ağzı liman balıkçı barınağı var daha doğrusu balıkçı barınağında gideceğiz bekleyeceğiz çünkü biz 2019 davacıyız. 2019 hmm. davacıyı kendi davalarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bir de dava açamamış ama bu konuya ilgi gösteren insanlarımız var. Evet. O insanlarımızı çağırıyoruz. Gelsinler. Orada biz anlatacağız ve e, Keşif Eğit'te gelecek üniversiteden bilim insanları gelecekler, gözlemleyecekler. Onlara da davacılar olarak yani hmm. biz burada yaşıyoruz ve yaşamaya, sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz ve bu termikantre burada yapılırsa bu bizim sağlığımızı, bizim geleceğimizi şey yapacak ve ülkeye de ekonomik anlamda bir yarar sağlamayacak. Belki bir şirketin cebini dolduracak bu iyi paralar kazanacak ama evet. bunun toplumsal bir yararı da yok. Ülke ekonomisi açısından da bir yararı yok. Onun da hesapları yapıldı. Araştırmacılar İstihdam geldi. İstihdam deniyor genelde ama bunlar da çok kısıtlı ve hani e, pek bir karşılığı çok olmayan, yansıtmayan. gerçeği ısıtmayan rakamlar evet. oluyor değil evet. mi hocam? Evet. evet evet yani onlar belki parasal olarak belli bir rakamdan bahsediyor. Bunlar hmm. yöreye şu yatırım yapılıyor falan ama o yatırımın göreye yansıyan tarafı çok düşük oluyor. Çok. Ve maliyetinden düşük oluyor yani maliyet bir daha büyük bir de parasal olmayan maliyetleri var. Bunlar da çok önemli. Biz onların hepsini zaten daha önce Bartın platformu anlattığı hmm. için hmm. halka yani ne şekilde etkileyecek bu? Halkın öyle bir şüphesi yok yani bu termik sanatlar benim yaşamı olumsuz etkileyecek. bunundan evet. emin artık evet. herkes. Evet. O açıdan biz onu Hem bilir kişileri halkın da yani bu düşüncede olduğunu da anlasınlar diye özellikle davacılarımızı bu konuyu sahiplerenleri e, e, davet ediyoruz ki gelin birlikte izleyin burada ne oluyor evet. çünkü şu tür şüphelerimiz de var çünkü bazı yerlerde e, ney ki yani bu şeyler yani mahkeme süreçleri de artık yani beklenildiği gibi olmuyor yani olması gerektiği gibi olmuyor. Hmm. Ya bunlar da dikkate alınmıyor biliyor. Yani ne yazık ki bu tür yani işte ülkeye kazanç olacak yok böyle büyük ekonomik şöyle olacak, böyle olacak diye. Ya bu ne yazık ki mahkeme kararlarını da etkilemeye başladı. Aslında bunun etkilememesi Tabii oha sürecinde işte. etkisi. Yani var. bir özellikle bu süreçte de bu şey var sanki yani bu sanki bu devletin bir yatırımıymış gibi, evet. devletin bir işiymiş gibi, ona karşı geliniyormuş gibi davranıyor. Hayır öyle bir şey. Burada bir özel şirket var. Özel şirketin karı var. Büyük ihtimalle özel şirket bunu kendi yapmayacak. Yabancı bir ortaklığı. Yabancı bir şirketin karı var. Evet. Ama toplumun karı yok burada. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet, bunu bilmemiz Evet çok ee, önemli. Profesör Erdoğan Atmış çok teşekkür ederiz. Bizi Bartın'daki planlanan bu e, termik santrale ilgili bilgilendirdiğiniz için bizler de sosyal medyadan e, takip edeceğiz. Evet. E, orada olamasak da ee, çevre gönüllülere olarak buradan destekleyeceğiz sizleri. Evet. Yarın için size e, ve bütün Bartın, Amasra ve bütün halkına aslında. ve aslında tabii bütün Türkiye'ye kolaylıklar diliyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz edin. verdiğiniz bilgiler de. Ben çok teşekkür ediyorum. Bilginiz için her zaman yanımızda olduğunuz için her sizlere zaman. açık radyoya çok teşekkür ediyorum. Biz, de Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet e, bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Profesör Erdoğan 60'ı ağırladık. Programımızın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji